Balonla 25 hafta Jülver'nin Türkçe'deki serüveni Hazırlayan ve sunan Kansu Şarma Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde yeni bir programla karşınızdayız. Programın adı Balonla 25 Hafta. Adından da hemen anlayacağınız gibi bilimkurgu romanlarının büyük ustası Jules Verne'in Balonla 5 Hafta romanından ilham alarak bu ismi verdik. Programımızda Jules Verne'in Türkçe'ye ilk çevirisinin yapıldığı 1875 yılından bu yana Jules Verne'in eserlerinin bu, topraklarındaki, bu topraklardaki serüvenini anlatacağız. Ben yaklaşık 15 yıldır Jülvern eserlerinin Türkçe'ye çevrilmiş baskılarını, Jülvern uyarlaması film, tiyatro oyunu, operet, gazete haberleri ve afişler, film müzikleri ve bu ülkede Jülvern'den etkilenmiş e, yazarların makalelerini, e, aralarında Ahmet Mithat Efendi, Halsiyah Uşaklıgil gibi yazarların makalelerini ve e, aslında Jülvern'in Türkçe'ye geçmiş tüm dökümanını toplamaya çalışıyorum. ...bunların arasında eski harfli Türkçeler de var... ...Ermeni harfli Türkçeler de var... ...onları bulmak biraz zor oluyor... Ee, ...ve radyo tiyatrosu oyunları... ...metinleri... ...iki yıl önce Twitter'da bir Jülven Türkiye diye bir account açtım... Ee, ...ve topladığım... ...malzemenin bir kısmını... ...burada paylaşmaya başladım... ...ve Jülven meraklısı pek çok insan... ...takip etmeye başladı... ...ve bu beni çok sevindirdi... Ee, ...bir sergi yapma fikri ortaya çıktı... ...ve bu konudaki istedi, isteğimi yayıncı ve araştırmacı ve kitapiyat uzmanı Sabrikoz hocamla paylaştım. Çok sevindi o da. Ben beraber yapalım demiştim. O da çok mutlu oldu ve hazırlığa başladık. Ancak o arada açık radyo Jülvent'nin Türkçedeki serüveniyle ilgili program önerime olumlu yanıt verdi. Ve sergiden önce 25 bölümlük böyle bir radyo seyahatine çıkmak mümkün oldu. bu programda 25 hafta boyunca birlikte olacağız ve Jülvern'in Voyage Extraordinaire dediği Olağanüstü yolculuklar yapacağımızı umuyorum. Her programda bir konuğumuz olacak ve Jülven'in bir romanının konusundan hareket edip eski bas kitaplarını, dergilerini, radyo yayınlarını, uyarlama filmleri, hatta o filmlerin gösterildiği İstanbul'daki sinema salonlarını, İzmir'deki sinema salonlarını konuşacağız. E, Usta Jülven çevirmenlerini Ahmet e, Ahmet İhsan Tokgöz, Ferit Namık Hansoy ve matbaaları konuşacağız. Ee, ...bu hafta konuğumuz... ...biraz önce ismini andığım ve bu programın... Bir, ...bir anlamda isim babası olan... ...değerli yayıncı ve kitabiyat uzmanı... ...Sabri Koz. Hoş geldiniz Sabri Bey. Hoş bulduk Kansu. Ee, Sabri Koz'un Jülven malzemeleri biriktirmeye... ...başlamamda büyük bir payı var çünkü... ...kendisi 2000 yılında... Yapı Kredi yayınlarının yayınladığı... ...kitaplık dergisi için bir... ...Jülven'in Türkçedeki serüveni seçme kaynakça, kaynakça... ...başlıklı bir makale hazırlamıştı... ...ve bu kaynakça... Jülven eserlerinin Türkçe tercü tercümeleriyle ilgilenenler için bir rehber niteliği taşıyordu. Ben de bu yazının ardından bazen hızlanan, bazen yavaşlayan bir periyotta Jülven çevirileri toplamaya başladım. Ee, çocuk çocukluk yıllarında da böyle bir merak vardı. Hepimizin olduğu gibi e çizgi romanlarını özellikle Milliyet Çocuk Dergisi'nden e esinlenerek ya da oradan aldığımız bilgilerle toplamaya başlamıştım. E ama Jülven çevirileri için... Asıl tadına doyulmaz olan bizim kuşaktan önceki dönemde yayınlanmaya başlayanlardı. İnkılap kitabı ve 1940'ların sonunda basmaya başlamış Jules Verne romanlarını. En çok sahaflarda, kitapçılarda bu kitaplardan, bu çevirilerden bulmak mümkün oluyordu. Okuru çok olduğu için çok sayıda basılmıştı. Ve Jules yazdığını hiç bilmediğimiz maceralarını yayınlamıştı. Gerçi dili bizim döneme, bizim kuşağa göre biraz eskiydi ama işte Cenup, Cenup Yıldızı, Deniz Canavarı, Arabayla Devre Alem, Janga'da, Michel Astrogov e, bu şekilde okuma fırsatı bulduğum romanlar oldu. E, bu kitapların çoğunu Ferit Namık Hansoy çevirmişti. Şimdi tam da bu noktada sözü Sabri Hocam'a vermem lazım. Çünkü e, hem e, Ferit Namık Hansoy hem de daha önceki çeviriler konusunda epey uzun bir süre araştırma yapmış bir kişi. E, Sabri Bey Ferit Namık geçmeden önce 1875'te Jules Verne'in Türkçe çevirilerinin nasıl başladığını hikayesini bize anlatır mısınız? Evet. Önce şu sözü ifade şu düşünceyi ifade etmem lazım. Osmanlı devletinde dünyaya açık aydınların sayısı küçümselemeyecek kadar çoktu. Ve Özellikle Fransızca yayınları çok yakından izliyorlar ve Fransız edebiyatını çok sıkı takip ediyorlardı. Tabii Jules Verne hem bir serüven edebiyatı yazarı hem de bir bilimsel öncü öncülük anlatıcısıydı yani. Orada anlattığı ve hayal ettiği şeylerin pek çoğu o yıllardaki bilimin en son aşamalarıydı. Böyle bir ortamda Türkiye'de Jülen e, ilk e, ilk kitabıyla 1875'te tanıştı Türk okuru Osmanlı yayın dünyası. Sonra iki yıl sonra. ...1877'de de... E, ...yeni bir kitap basıldı. Çok ilginçtir. E, 1875'te basılan... ...80'de Devri Alem... ...kitabının matbaası... E, ...çok... ...çok öyle yaygın bir matbaa... ...çok kitap basan bir matbaa değil. Ve 1877'de basılan... ...Kaptan Hatteras'ın... ...Sergüzeşleri ise... ...Bursa'da basılmış. Böyle bir... Ilgi, ...ilginçlik var ama bunların hepsi önce yayınlar. Peki şeyi hemen soralım o zaman. Ee, i̇lk 1875'te basılan e, 80 günde devre alem'in ...çevirmenini bilmiyoruz. Bilmiyoruz evet. E, yani aslında devre alem kelimesini kullanan kişiyi de bilmiyoruz. Evet. Bu, yüzden, yani, bu değil mi bunun, bunu bunu ilk kez kullanan bu kitap için ilk kez kullanan kişiyi bilmiyoruz. E, hani son dönemde yani çok uzun yıllardır bu kitap daha ilk çevrisinin olduğu gibi 80 günde devre alem olarak evet. e, çevrilmiş. E, ama son birkaç yılda zaman zaman 80 günde dünya gezisi olarak çevrildiğini de yayınlandığını da evet. görüyoruz ama o zamanlar benim aklıma şöyle geliyor bu kitapları gördüğüm zaman aslında devre alem gibi bir kelimenin değiştirilmesi e, çok güzel bir şey değil gibi geliyor. Çünkü hani kendi içinde zaten çok e, hoş bir kelime ve ...hani böyle bir kitaba 80 günde devre alem... ...devre alem kelimesini bulmuş olmak... E, ...çok hoş. E, hani yayıncıların bence bunu... ...değiştirmemesi gerekiyor gibi geliyor bana. Evet, aynı görüşteyim ben de... ...sizinle. Ama... ...tabii... E, e, ...zannediyorum... ...program akışı içinde... ...bu dildeki değişiklikleri... ...de konuşacağız. Ama e, şunu söyleyeyim... ...yani... Bugün konuştuğumuz e, her sözü, her söz grubunu e, yani Türkçe değil diye değiştirmek ya da Türkçe değil biz bunu değiştiriyoruz derken mesela 80 günde dünya turu diye bir e, adlandırma yapmak bence eskisi daha güzel ve daha kulağa hoş geliyor. Alışılmış bir e, tabir. Bundan vazgeçmemiz doğru değil ama her şey de bizim gönlümüze göre olmuyor. Evet. Peki ondan sonra bu e, Jülven mütercimliği Jülven çevirmenliği e, başrolünü, öncülüğünü kim alıyor şimdi e, genel bir genel bir bakış yaparsak e, şöyle Türkçe'de Jülven çevirisi deyince e, ilk olarak e, 15 kadar kitabını çeviren Ahmet İhsan Toksöz. Ee, Ahmet İhsan Tok, efendim. Ahmet İhsan Tokgöz. Evet, geliyor. Ahmet İhsan Bey aynı zamanda ünlü eee e, dergisinin de çok uzun yıllar boyunca yayıncısı olmuş. Kuşaklar yetiştirip edebiyata, Türk edebiyatına bir dönem armağan eden adıyla bir yayın Servetifünun. Sonra yakın zamanlarda yani 30'lu yıllarda adını değiştirip uyanış yapsa da Servet hep kaldı. Ahmet İhsan Bey e, önemli bir ad. Jülver'in sevilmesinde, tanınmasında, yaygınlaşmasında. Fakat günümüze daha yakın bir isim var. O da Ferit Namık Hansoy. Hocam Ferit Namık Hansoy'a geçmeden evet. e, şu noktayı koyalım. Ee, Ahmet İhsan Tok gözde bir e, hemen o yıllarda 1890'lı yıllarda yanılmıyorsam bir e, 80 günde devralım'ı o da evet. tercüme etmiş. Şimdi e, hazır sırası gelmişken e, 80 günde devralım'ın 1956 yılında çevrilen filminin müziğini dinleyelim. 5 Oscar almış bir film bu. E, bir iki iki buçuk dakika üç dakika kadar bu filmin 1956 yılı uyarlaması ki. Türkiye'de de emek sinemasında gösterilmiş. E, 1965'te birazcık da geç gösterilmiş. Aslında 1956'tan yaklaşık 9 yıl sonra e, gösterilmiş bir film bu. Emek sinemasında e, başrollerinde David Niven oynuyor. Bu Filias Foku yani 80 Günde Devralim'in e, baş karakterine oynuyor. E, şimdi o filmden bir üvertür e, parçasını dinleyelim sonra sohbete devam edelim. Tekrar merhaba. Ee, Sabri Bey isterseniz şöyle devam edelim. Ferit, Na Ferit Namık geçeceğiz ama e, eski Türkçe çevirilerle aynı zamanda Osmanlı topraklarında bir de Ermeni harfli Türkçe çeviriler yapılıyor. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? Kaç tane e, Jülven romanı Ermeni harfli Türkçe olarak basılmış kimler çeviriyor? Evet. Ee, i̇zin verirseniz önce niçin Ermeni harfleriyle Türkçe ...olduğunu konuşalım. Evet. Ee, Türkçe... ...tarihi boyunca pek çok alfabeyle... ...yazılmış. Bu da bir... E, ...ihtiyaca cevap vermek üzere... E, ...tasarlanmış, uygulanmış bir... ...yol. E, Türkiye'de... E, ...Türkiye'de yaşayan... ...Ermenilerin... ...büyük bir kısmı... ...19. yüzyılda... E, kendi dillerini çok iyi konuşamıyorlar. Alfabelerini öğreniyorlar ve alfabe bu alfabe vasıtasıyla Türkçe çeviriler yazılıyor, ya, yapılıyor, telif eserler yazılıyor. Bu yöntemle Türkçe yani Ermenilerin bu yöntemle oluşturduğu bir Türkçe edebiyat var, bir çeviri edebiyat var, halk edebiyatı var dini yayınlar, tarihi yayınlar var. Yani 2000 kadar böyle bir kitap basılmış onlar için. Eee Jules Verne Jules Verne çevirileri konusunda da yani 1880'li yılların ortalarından 1890'lı yılların ortalarına kadar bazıları birkaç ciltlik olmak üzere Altı Ermeni harfli Türkçe çeviri var. Bunları sırasıyla şöyle e, ifade edeyim. Gizli Ada, Üç Cilt, e, Kaptan Hatras'ın sergüzeştiği, eserlerin ve özel isimlerin yazılışları farklı. Evet. Ben yazıldığı gibi okuyorum. Kaputan Hateras'ın sergüzeştiği, 80 günde devre alem, 20 bin fersah denizler altında seyahat... ...yirmi bin fersah... ...denizler altında seyahatin ikinci cildi. Altı kitap. E, bu kitapların çoğunu... E, ...çeviren kişi... E, ...gerek çeviri... ...gerek telif... E, ...birçok esere imza atmış... ...Mihran, Arabacıyan... ...Bidari. Aynı zamanda bir halk şairi... ...Bidari. Hı hı. Doğma büyüme... ...İstanbullu. Hatta... ...binbir gece masallarını bile... ...Türkçeye çevirmiş, çok önemli bir kişi. Onun dışında... Iı, ...Karabet Panosyan... ...Hovannes Gogasyan... ...gibi... ...isimler de... ...var. Ee, Ermeni hafli ...Türkçe yayınlar... E, ...İstanbul... ...İstanbul... ...İstanbul Ermenilerinin... E, ...konuşma dilini... ...öğrenmek... ...bakımından çok önemli ve dikkate ...değer kaynaklardır. Böylece onlar da ...kendi e, ...aralarında okuma ...ihtiyacını bu yolla ...karşılamışlardır. Ama evet. tabi ...Ermenicisi de var Jülvern'in. Evet. Evet. İstanbul baskısı Ermenicileri evet. de ...var. Evet. Ee, ama şeyi bulamadım ...ben henüz. Ee, Grek harfli Türkçe Jülvern çevirisi ...bulamadım. Ben Baktım, de rastlayamadım. Evet. Karamanların, e, yani Robinson Crusoe Gördüm evet, var. E, grek harfi Türkçe ama... Uzun, uzun zaman e, kitap evinin vitrininde, aynı adı taşıyan kitap vitrininde de sergilemişlerdi. Ha, Robinson Crusoe kitabevinin. evet. Kruzo, evet. evet. E, şimdi Cumhuriyet dönemine gelelim. E, bu dönemin biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi e, Osmanlı döneminin kahramanı nasıl Ahmet İhsan Tokgöz evet. ...Cumhuriyet döneminde belki ondan da daha fazla kitap çeviren ustası Ferit Namık Hansoy. Evet. Ferit Namık Hansoy çok ilginç bir insan. Ben bu kaynakçayı hazırlarken şimdi hayatta olmayan Evet Refik Evet Refik Han Soy e ulaşmıştım rahmetle anıyorum saygıyla anıyorum kendisini Böyle bir hazırlıktan bahsetmiştim Bu makalede yer alan o güzel resmi, ee, ...kullanmak için... ...kullanmak için gönderdi sağ olsun. Ve babasının elinde... ...daha basılmamış... ...birçok çevirileri olduğunu... ...söyledi. Biz onların listesini de... ...burada verdim ben. Ve çok sevindim. Yani bunlardan bir kısmı... ...sonradan basılmış. Ee, demek ki yaptığımız... ...çalışma... ...bir anlam kazanmış. Evet. Ben de e, ortaokul ve lise öğrencisiyken... E, Jülvern'i Ferit Namık Bey'in... ...çevirlerinden tanıdım. Hatta Ferit Namık Bey'in... ...dili o yıllarda bana da... ...biraz... E, ...ağır geliyordu. Ben bugünkü nesil gibi... E, ...yani bunlar... ...bunlar niye böyle bu dilde... ...diyerek onları yadırgamadım... ...ve sözlüğe bakarak anlamlarını öğrendim. Kelimeleri tanıdım, bildim. Doğrusu hemen evet. araya gireceğim. Enteresan bir lezzeti de oluyor çünkü... Ee, yani, e, örneğin benzinle hareket eden demek yerine e, petrol kuvvetiyle müteharrik kelimesini kullanıyor örneğin evet. e, Ferit Namık Hansoy çevirileri hep bu, bu örneğe benzer e, tamlamalar ya da tanımlamalar var e, o da e, bazen tam anlamını bilmeseniz de kendi hayalinizde ona uygun bir şey kuruyorsunuz o da Jülven çevirisi zaten daha doğrusu Jülven romanı buna çok uygun bir şey bilim kurgu temelli bir şey olduğu için e, metinler olduğu için e, sizin de hayal kurmanızı hayalinizi çeşitlendirmenize çok uygun gidiyor o bakımdan Ferit Namık Hansoy çevirileri çok güzel bugün e, İtaki yayınları e, Jülven romanlarının tamamını e, çevirdi birkaç eksikle beraber ama e, ve çok da güzel çeviriler ve tam metin çeviriler. Tabii ee, şunu söylemek lazım. Özellikle Cumhuriyet dönemi çevirilerinin büyük bir bölümü ee, Jülven romanlarının birebir çevirisi değil. Biraz özetlenmiş halleri. Ferit Namık için de bu geçerli değil mi hocam? Yani ee, işte bu işler çevirmenin ve yayıncının e, tavrına bağlı. Zaman zaman otosansür... ...zaman zaman... ...muhatap olarak... E, ...seçilen... E, ...kitle... E, ...zaman zaman da... ...o yayının bütçesi... ...ve satış fiyatı... E, ...kısaltmalara... ...çeşitli kısaltmalara... ...sebep oluyor ama... ...Jules Verne gibi çok önemli bir... ...yazarın... E, ...yani eksiksiz... ...yayınının yapılması yapılması gerektiğinin farkına varılması da önemli ki bunu da İtaki yapmış sizin ifadenize göre ben çok fazla izleyemedim onları ee, evet. Otosansür demişken küçük bir hikayeyi hemen burada anlatmak evet. istiyorum sizinle daha önce paylaşmıştım Evet. Ee, 1892 yılında Arzan kamera seyahat ya da bizim bildiğimiz isimle aya seyahat romanının ilk çevirisi yapılıyor Osmanlı'da ve çeviren Masar adında bir çevirmen. Evet, Mektebi Sanayi Matbaası. Matba evet, basılmış. Evet. Sizin e, kaynakçınızdan onu da öğreniyoruz. E, ben de de bir kopyası var. E, şimdi ben o kitabın e, içinde şeyi aradım. E, Aya Seyahatte Jüven e, bu Aya Seyahat projesine destek veren ülkeleri sayarken ki bunların adedi 21 tanedir... E, sayarken Osmanlı bankasını da sayıyor ve e, ne kadar parayla katkıda bulunduklarını ve neden Ayas projesine katkıda bulunduklarını da tabi ki kurgu olarak Roma'nın içine almış. E, burada diyor ki 1 milyon 400 bin kuruş gibi ciddi bir rakamla e, Osmanlı Bankası da Ayas projesine destek verdi. Çünkü Osmanlı Devleti e, bu projeye destek vermesini ona söyledi. E, bunun nedeni de şu e, Ramazan ayı e, Müslümanların kutsal ayı ve onlar bazı şeyleri ay bu şey ay takvimine göre belirliyorlar. E, bunu bu yüzden de e, bu ay projesi Osmanlı için özel önem at atfediyordu şey yapıyordu gösteriyordu. Bu projeye destek vermek istiyorlar. Şimdi orjinal kitapta bu var. Cumhuriyet dönemi çevirilerinde de aynen var. Fakat ee, bu Masarvey'in yaptığı 1892 yılında çevirde bu bölüm olduğu gibi çıkarılmış 21 ülke 20'ye düşürülmüş. Ne Osmanlı Bankası'nın bu konuda bir e, para desteğinden bahsediliyor. Ne de bunun nedeninin yazıldığı bölümde e, ortada kalmış. E, ben bunu Profesör Etemelde Deme Osmanlı Bankası arşivi direktörüydü de o zaman e, sordum. ...bundan bir yedi sekiz sene önce... E, ...o bunun bir otosansür olacağı... ...tahmininde bulunmuştu... ...ve çünkü hani dönem itibarıyla e, ...Osmanlı Bankası'nın... ...böyle bir Avrupa projesine... ...destek veriyor olmasının... ...yazıldığı bir kitabın... Çevir ...çevirisinin çevirmenin başına iş açabileceği... E, ...kaygısının... ...olduğunu... E, ...söyledi... E, ...sizce neden böyle bir şey olmuş olabilir? Gayet normal... ...gayet normal... Ee, ...1892... ...Türkiye'nin toplumsal çalkantılarla... ...çalkantılarla... ...çok meşgul olduğu... ...özellikle azınlıklar meselesi... ...bütçenin açık vermesi... ...dış borçlar, iç borçlar... ...her türlü sıkıntılar var... ...bir de yani basın, basın üzerinde... ...gazetecilik... ...ve kitapçılık, yayıncılık üzerinde... ...çok fazla... ...yani devlet sansürü var... ...sansür için özel daireler kurulmuş... ...memurlar tayin edilmiş... ...belki sansür de... ...yani bir otosansürden ziyade... ...sansür de... ...yani san, sansör dediğimiz... E, ...bu işi yapmakla görevli... ...devlet memurları da... ...bunun çıkarılmasını istemiş olabilirler. Evet Sabri Hocam... ...çok teşekkür ediyoruz... E, ...programımız 25 dakika... Ee, çabucacık da geçti. Daha konuşacak da şeyler Ömer, vardı. Dinlecek. Ama Neden uyarı geldi bitti. şimdi evet. arkadaşlarımızdan. Biz de şaşırdık bitti mi ya filan evet. diye. Ee, o zaman e, yine bir Jülven uyarlaması filmin soundtrack e, albümünden bir e, şarkıyla veda edelim. Bu e, Denizler Altında 20.000 Fersah romanının 1954 yapımı e, filmi e, ve e, yakın zamanda kaybettiğimiz ee, yazar Giovanni Scognomillo'nun belirttiğine göre, Cadde-i Cadde Kebir'de sinema kitabında belirttiğine göre 1955 ve 1956'ta iki kez vizyona girmiş. Şimdi oradan e, aynı adlı Denizler Altında Yirvin Fersa adlı şarkıyı dinliyoruz. E, haftaya yeniden buluşmak üzere diyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de aslında yetişkinlerin de okuması gereken bir yazar olduğunu burada belirtelim Cülver'in. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Balonla 25 Hafta. Cürvenin Türkçe'deki serüveni. Hazırlayan ve sunan, Kansu Şarma.